Zaman zaman söz ederim sevgili seyircilerimiz. Yahya Kemal Beyatlı adlı Eskişehir'in Rüzgarıyla isimli kitabında Alparslan Merhum'dan başlayarak coğrafyamızda ünlü, önemli kişileri över e, yani bazılarını ismen, hatta adına gazel yazarak filan. Fakat sınırlı sayıdadır. Bu çok dikkat çekici bir durum yazdığı şiir az olduğu gibi övdüğü kişi de azdır. Hayli iktisatlıdır o konuda. Ama en çok üzerinde durduğu en uzun manzumelerle övdüğü Yavuz Sultan Selim merhumdur. Alparslan merhuma müstakil Gazeli vardır. Dayısı Leskovçalı Galip Bey merhum için. Dede Efendi için, Itri için, Şair Yenişehirli Avni merhum için. Yani Ali Emir Efendi için. Yani say sınırlı sayıda bir ara saymıştım galiba 12 veya 13 kişiden İsmen, söz eder ve Över. Döneminde yaşadığı kendisiyle çağdaş olan birkaç yaş farkıyla Han duvarları şairi Faruk Nafiz Çamlıbeli de Över. O iki Mısırı hayli dikkat çekicidir. Bir lübüdür cihanda elaz leza izin her Mısırı güzidesi Faruk Nafiz'in der. Yani güzelliği lezzetli olan şeyleri, lezzeti tatmak, görmek, fark etmek için e, bir lüp yani bir mercek, efendim onu gayet iyi gösteren e, bir göz, bir mikroskop gibidir. Onun her seçkin mısrağı diyerek gayet nefis bir övgüye konu etmiştir Faruk Nafiz Üstad'ı. Faruk nafiz denince aklıma gelen şiirlerinden hece olan var, aruzlu olan var. Aruz'la yazdığı şu kısa şiiri gerçekten cali bir dikkattir. Aheden kimdir bu saat kuytuda, sustu bülbüller hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisi mindir suda, esme eybad, esme cehennan uykuda. Başka sevdalardan almışsan nefes. Başka yerden, başka vadilerden ez, Doğmasın ruhunda ani bir heves, Esme gülşenden ki canan uykuda. Aruzun failatün failatün failin Vezniyle yazılmıştır. Burada bir edebiyat bilgisine girmemin sebebi şu, Yani sizi yormak değil maksadım, Bu vezin çok tanınan bir vezindir. Medeniyet tarihimizde, Anadolu'daki hikayemizde. Evvela bir Şerif'in vezni budur. 6000 bin küsur beyitli. Mesnevi-i Şerif, Muazzam Eser, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin eseri bu vezinle yazılmış. Dolayısıyla bir miktar mürekkep yalayan herkesin e, tanıdığı, ahengine bildiği vezindir. Keza çok tanınan bir şiir olarak vesile i Necat, meşhur adıyla Mevlid-i Şerif, Süleyman Çelebi'nin kalem aldığı Muazzam Eser de bu vezinledir. Dolayısıyla e, Beşik'te öğrendiğimiz bir vezindir yani bizim dense sezadır. Mevlidi Şerif'e de temas ederiz uygun bir zamanda. Böyle bir eser nasıl yazıldı? Bir kişi bunu nasıl yazabilir denildiğinde muhatabın cevabı şu şey olmuştu. Onu bir kişi değil bir medeniyet yazdı. Çok yerinde bir cevaptır. Doğrudur. Bir diğer şiiri çok sevdiği hanımefendisinin eşinin vefatı üzerine kaleme aldığı dört mısradır ki 1926 doğumlu olup halen ağır bir Hasta olarak yatmakta olduğunu bildiğimiz Alaaddin Yavaşça tarafından beste görmüştür Hicaz'dan. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Bu daha uzun bir başka vezninde ama hakikaten ahengi gayet belirgin bir şekilde net, kusursuz bir şekilde hissettiren bir eser. Heceyle çok şöhret bulmuş bir diğer şiiri.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 Malum han duvarlarıdır, ya uzatlar kişnedi, meşin kırbaç çakladı, araba bir dakika yerinde durakladı diye başlar. Ancak böyle ustaların varlığı, böyle şiirlerin varlığı medeniyetimizin şahitleridir. Onları da böylelikle anmış olduk. İlginiz, dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum.